1708, numaralı konu, Hz. Peygamberin vali ve idareciler hakkındaki hutbesi, evet, Allah'ın Resulü bize hutbesinde şunları söyledi, ben yakın bir zamanda belki de Allah'ın huzuruna çağrılırım ve icabet ederim, benden sonra sizi idare eden bazı idareciler olacaktır ki, bunlar, bildiğiniz hükümlerle amel eden ve tanıdığınız bir idare şekliyle sizi idare ederler, bunlara itaat etmek taat sayılır, bir müddet böyle gider, onlardan sonra başınıza bilmediğiniz şeylerle amel Amel eden ve yabancısı olduğunuz bir idare şekliyle sizi idare eden bazı idareciler geçecektir ki, kim onlara hizmet eder ve onlara yardımcı olursa, hem kendileri helak olur hem de başkalarını helake sürüklerler, onlarla oturup kalkın, ama amellerinizle onlardan ayrılın, iyilere iyilikle, kötülere de kötülükle şahitlik ediniz.